Açık dergi. açık dergi programını diniyorsunuz Az evvel de anons ettiğim gibi Özlem Ecem ile birlikteyiz yayından İKASV Kültür Politikaları çalışmaları Direktörü. Ee, geçen hafta da dergide ilk duyurusunu yaptığımız pandemi sırasında kültür sanatın birleştirici gücü ve alanın ihtiyaçları başlıklı çok kıymetli bir çalışma vesilesiyle Özlem Hanım bu akşam açık dergide. Bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet uzaktan bağlandık bir biçimde birbirimizin bugünlerin <gülüyor> ruhuna da uygun şekilde. Ma zaten raporda bu günlere ait İKSV'nin pandemi sırasında ihtiyaçları belirlediği raporum. ayrıntılı konuşacağız. Şimdi ben tali olarak görebilecek bir ayrıntıdan hareketle söylemeye başlamak istiyorum. Ben aslında incelerken de çalışmayı ufak bir kafa karışıklığı yaşamıştım bununla ilgili. Hı. Bu çalışma hem bir politika metni olarak önümüze geldi hem de aslında bir rapor mahiyetinde. Önemli bir nüans olduğunu düşünüyorum. Böyle çok soğuk bir raporlamanın ötesinde aslında bir tür tür e, siyasetinin yokluğunu çok candan hissediyoruz biz de bugünlerde. Acaba hmm. buna mı işaret ediyor e, İKS ve kötü politikaları, çalışmaları isteyerek ya da istemeyerek e, bunu sormak isterim öncelikle. Evet, ya yani Çok teşekkürler. Bir kere e, öncelikle davet ettiğiniz için, hakikaten Açık Radyo'da olmak e, ayrı bir zevk, mutluluk benim için. Ee, şöyle yani e, çok önemli bir noktayı yakalamışsınız aslında benim açımdan. Evet okuyucu açısından belki küçük bir detay gibi e, görünebilir. Ancak İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları kapsamında e, yayınladığı bir e, politika metni serisi var. Bu e, son yayınladığımız çalışma da aslında onun e, son ürünü diyelim. E, raporlardan daha farklı bir e, ruhu var ve daha farklı bir hedefi var. E, İKSV'nin kültür politikaları raporları e, daha uzun e, soluklu araştırmalara dayanan yayınlar. E, i̇şte biz her sene, 2011 yılında başladık ilk raporumuzu, 2011'de yayınlamıştık. 2011'den bugüne kadar her yıl başka bir konuya odaklanan e, bir araştırma yürüttük. Ve o araştırmaların sonunda da bunları raporlaştırarak hem kamuoyuyla hem ilgililerle paylaştık. Bunların hepsi İKSV'nin web sitesinde var ilgilenenler için. Onlar dediğim gibi çok daha uzun soluklu sonunda dile getirdiğimiz önerileri raporu yayınlamadan evvel aslında bütün paydaşlarla eline boyuna tartıştığımız değerli akademisyenlerin çabalarıyla çıkan yayınlar o anlamda etkisi de hazırlık süreci de daha farklı politika metinleri ise içinden geçtiğimiz zamanın aslında belki de bir fotoğrafını çekmek için daha hızlı kurgulanan Sürece dair hızlı bir tartışma zemini yaratmak için hazırlanan çalışmalar. Bu politika metnini de ekip arkadaşım sevgili Fazil Ertuğruloğlu ağırlıklı olarak bir araya getirdi araştırmasını. Daha önce belki takip edenler dikkat etmişlerdir. Örneğin seçim dönemlerinde işte seçim bildirgelerinde kültür ve sanata ayrılan yeri inceleyen bir seri yapmıştık. Yani çünkü zamanında işte her seçim döneminde e, bildirgeleri inceleyip yine kültür sanata yer almamış yine bu öncelik olamamış diye dertlenirken sonra bunu proaktif bir şeye çevirmeye karar verdik ve dedik ki biliyoruz ki yeteri kadar yer almayacak kültür sanat hiçbir zaman öncelik haline gelemiyor o zaman şöyle yapalım biz öneri metni hazırlayalım ne şekilde yer almasını istiyoruz buna dair bir öneri geliştirip herkesle paylaşalım. Böyle bir politika metni yayınlamıştık veya anayasa hazırlık döneminde zamanında e, Profesör Doktor Turgut Tarhan'ın yönlendirmesiyle e, anayasaya, kültür ve sanata erişimle ilgili bir maddenin kapsamlı şekilde eklenmesi için yine bir öneri metni hazırlayıp onu kamuoyuna sunmuştuk. E, dediğim gibi bunlar kısa soluklu, e, biraz daha sıcak gündeme etki edebilecek ve bu alanın bütün paydaşlarını Dediğim gibi verimli veri üzerinden bir tartışmaya sevk edecek dokümanlar, bu da öyle. E, dolayısıyla hani burada dile getirdiğimiz öneriler e, böyle siyah üzerine beyaz işte yazılmış şeyler değil. Bizim derlediklerimiz, görebildiğimiz kadarıyla bugüne kadar dile getirilenler. Ama asıl e, önemli olan şey bunun hepimizi doğru vizeminde tartışmaya sevk etmesi. Evet, bu manada aslında raporun inceliklerine de geçebiliriz. Pardon, mednin inceliklerine geçebiliriz. Pandemi sırasında kültür sanatın birleştirici gücü ve alan ihtiyaçları mednin belli bölümler var. Ee, sizin de az evvel de söylediğiniz gibi genel manzarayı bir kere çizdiğiniz ilk bölümler dünyada evet. yaratıcı sektörlere yönelik ne tür destekler açıklandı, Türkiye'de kültür alanında kamu desteğine ilişki mevcut durum ne, ee, Türkiye'de kültür alanında hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyor gibi e, bu son bölüm özellikle önemli olmak üzere ana başlıklar mevcut. Aslına bakarsanız bu önemli bir resim çiziyor. Çünkü genel rahatsızlık yani hepimizin hayatının ortasında durduğu için hep ifade ediliyor ama belki de bu politika metninin önemi burada öne çıkıyor. Çünkü tamamına yakın bir resim sunuyor. Bu Böyle diyebilir miyiz? Bu manada şahit diyebilirsek belki dinleyicilerin için daha da açıklayıcı olması için metni oluştururken hangi verilerden hangi kriterle yararlandığınızda e, sorarak devam edebiliriz öyle şey. Evet tabii. E, ya bir kez her şeyden önce aslında bu içinden geçtiğimiz olağanüstü zamanlarda bir dayanışma çağrısı yapmak istedik. E, Türkiye'de kültür sanat alanının bütün bileşenleri e, ayakta kalma mücadelesi verirken çok da birbirleriyle iletişime geçerek e, birlikte hareket etmeye imkan bulamıyorlar her zaman. E, çok farklı disiplinler var, farklı oluşumlar var. Kültür sanat alanında bir altyapı olmadığı için veya bir bir araya bizi getirecek yapı olmadığı için herkes kendi alanında mücadele ediyor. Biz biraz daha bütüncül yaklaşmak istiyoruz. Kültür politikaları çalışmalarının başından beri hep buna dikkat ettik. Ya yani şunu bir kere söylemek lazım, bir işte kültürel alanda da dayanışmaya ihtiyaç var. Çünkü toplumsal iyileşmenin Aracı olarak aslında bu alandaki bütün aktörlere önümüzdeki dönemde de çok önemli e, sorumluluklar düşecek. Yani bu kentler yeniden canlanırken, kendine gelmeye çalışırken e, içinden geçtiğimiz bu süreci de bir yandan sanatsal üretim yansıtacak. Bir yandan işte umudu ve enerjiyi temsil edecek diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, bu çağrıda bulunmayı önemsedik. İlk bölümü buna odaklanıyor. Yani işte İtalya'da niye insanlar balkonlarından şarkı söylüyorlar Niye her tarafta e, işte sosyal medyadan, medyadan veya çeşitli kanallardan sanatçıların, örneğin dans eden dansçıların işte videolarını izliyoruz? Ayrı ayrı da olsalar bir arada bir şey yapmanın gücünü hissediyoruz hep beraber. Bunu bir hatırlatmak istedik. Bu iyi olma haliyle kültürel hayatın devamlılığı arasında bir iletişim ve bir e, ilişki olduğunu uygulamak istedik. Sonra dediğiniz gibi aslında dünyada ne oldu? Hızlıca buna bir baktık. E, hala daha birçok destek e, mekanizması oluşturuluyor, açıklanmaya devam ediliyor. Biz bu e, politika metnini oluştururken işte 17 Nisan tarihine kadar olan açıklanan her şeye bir hızlıca baktık. Birkaç kategori altında baktık. Bir doğrudan kültür sanat sektörüne ve yaratıcı endüstrilere yönelik krediler, destekler, fonlar olarak tanımladığımız başlık var aslında. İşte hükümetlerin ya kültür bakanlıkları eliyle veya işte sanat konseyleri aracılığıyla ülkenin kültür yönetimi modelini uygun şekilde hızlıca tasarlayıp hayata geçirdiği bir böyle destek paketleri var. Ki bunlar da daha sonra eleştirilere de tabi oldu. İşte örneğin İngiltere'de sanat konseyini desteklediği kurumların dışında kalan bağımsız sanatçılar bir manifesto yayınlayıp daha fazlasını talep ettiler. Ki oldukça da yüksek bir paket açıklanmıştı yani Türkiye standartlarında baktığımızda. Ee, bu birinci kategori. İki, bağımsız sanatçılar, tasarımcılar, kültür çalışanlarına nasıl kolaylıklar sağlanmış? Burası çok kritik. Az önce söylediğim şey mesela, e, hani o standart e, kurumların dışında kalan bağımsızların acil olarak aslında desteğe ihtiyacı var. Bu konuda ilham vermesi için yapılan şeylere baktık. E, bu fiziksel mesafe döneminde yapılan... ...üretimler var. Bunların devam etmesi gerekiyor. E, bu bir ihtiyaç. Buna yönelik destekler var. Bunlara baktık. Burası biraz daha belki kültür kurumlarını ilgilendiren tarafı. Ve dördüncü kategori de aslında e, bu kültür sanat sektöründe yürütülen bilgilendirme ve savunuculuk faaliyetleri. E, bu alanda da çalışan uluslararası kuruluşlar var, vakıflar var, e, işte dayanışma fonları hayata geçirilmiş. Bizim araştırmamızın önemli bir bölümü de bu, e, bu verilerden geliyor. Örneğin the, the Art Newspaper başından itibaren güncel olarak derliyor bu alanda yayınlanan her şeyi. Compendium diye bir e, işte oluşum var. Onlar ülkelere göre örneğin neler olduğunu derliyorlar. Düzenli olarak bunları takip edip buradaki gelişmeleri yansıtmaya çalıştık. E, bu dünyadaki aslında modellerdi. E, sonra bir Türkiye'deki mevcut duruma baktık. Orada da e, kamuoyuna yansıyan açıklamalardan yola çıktık. E, keşke biraz daha vaktimiz olsaydı belki e, tek tek herkesle konuşarak aslında meslek birlikleriyle, sanatçılarla bir araya gelip onlardan da önerilerini duyup buraya yansıtmak mümkün olabilirdi. Ama onu yapsaydık zaman geçmiş olacaktı. Dolayısıyla biraz hızlı hareket etmek adına kamuoyuna yansıyan açıklamaları aldık. Ama başta da dediğim gibi Bunlar bir kısmı. Bu süreçte de birçok şey olmaya devam ediyor. Zaten daha fazlasını da teşvik etmek istedik. Dolayısıyla mutlaka eksik kalan şeyler vardır Türkiye'deki duruma dair. E, kültür Bakanlığı'nın açıklamaları oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, ağırlıklı olarak ilk aşamasında turizm sektörüne yönelik e, ağırlıklı tedbirlerin olduğunu gördük. Dolayısıyla da kültür sanat sektörünün ihtiyaçlarını buraya yansıtmanın, hızla yansıtmanın önemli olduğuna inandık. Böyle ve son bölümü de önerilere odaklı aslında. Evet bu öneriler kısmına da geçeyim mi geçmeyeyim biraz tereddütlüyüm çünkü problem çok karmaşık ve öneriler de çok e, kapsamlı e, evet. bir şekilde değerlendirilmiş. Açık geldiği komiteli üzerinde yaratıcı güçleri kullanabilmek başlıklı bir e, özel e, haberimiz var. Bu Buraya hepsini aldık ama belki siz e, kültür sanat alanında ihtiyaç duyulan tedbirler ilişkin listeye yine de değinmek isterseniz çok itiraz etmeyeceğim aslına bakarsanız. Bununla e, birlikte bu tedbirler dediğin gibi çok kapsamlı olmakla birlikte. Kaseven'in yayınladığı bu e, politika metni sizin de söylediğiniz gibi aslında bir tartışmayı e, ayakta tutmak ve e, ateşlendirebilmek için oldukça da önemli. Ben e, tedbirleri yani e, geçmeden önce aslında hı hı. şu güne kadar e, yayınlandığından e, bu yana da e, nasıl bir e, cevap çıktı, çıktı mı bir cevap onu da çok e, merak ediyorum. Biraz da herkes çünkü kendi derdine e, daldığı için İKSEV'nin e, evet. bu politik metni çok genel manzarayı görüyor olsa da e, nasıl eklemlenmeleri olduğunu bir sormak isterim açıkçası. Ee, çok iyi tepkiler e, görüyorum yani e, bunun bir ihtiyaç olduğu konusunda herkes hemfikir bu bence zaten o en başında anlattığım dayanışma ve bir arada olma birlikte tartışma e, çağrısına bir cevap olduğunu gösteriyor. E, meslek birliklerinin kendi e, alanları özelinde meslek birlikleri oluşumlar bağımsız girişimler meslek birliği derken de yeterince kapsayıcı olamama endişesi oluyor hep. Ben de evet. onların çalışmaları olduğunu görüyorum örneğin müzik alanında farklı kurumlar kişiler oluşumlar şu anda doğrudan o alanın ihtiyaçları üzerinden önerilerini hazırlıyorlar şekillendiriyorlar bunu biliyorum hı hı. tiyatro alanı keza aynı şekilde güzel bir şeye yol açtı böyle bir hazırlık sürecine yol açtı gibi görüyorum. Umarım evet. e, hakikaten politika oluşturacak olanlara da e, etkisi olur. Çünkü dediğim gibi yani bu alanın en büyük özelliği zaten siz de e, aslında başta söylediniz, bütüncül bir stratejiye ihtiyaç var. Kamu, özel sektör, bireysel destekçiler, politika yapıcılar açısından e, alanın ihtiyacını gözeten ve hakikaten acil olan ihtiyaca cevap veren bir stratejiyi hızlı hayata geçirmek için güçlü bir diyaloğa ihtiyaç var. Bunu teşvik etmek evet. istedik. Bu açıdan etkili olacağını hissediyorum. Evet, Türkiye'de kültü sanat dünyasının geri dönülemez bir zarar görmezden önce, görmeden faaliyetlerine devam edebilmesi için raporda siz merkezi ve yerel yönetimler, yanı sıra özel sektör kurumları, uluslararası kuruluşlar ve bireysel da kapsayan bir öneri listesi hazırlamışsınız. Ayrıntılı merak edenler İKSEV nokta başvurabilirler. Ben süreçte ilerlemek istiyorum. Ee, müsaadenizle. Evet, tabii. Aslında daha önce, <gülüyor> evet, daha önce yayınladığınız bir e başka metinde, bir başka politika metninde, Kültür ve Sanat alanında alana yönelik kamusal destekte temel politika önerileri. Bu da bence temel metinlerden birisi. E sosyal fayda kavramından bahsediyorsunuz hmm. ee, bunun aslında çok da önemsenmediği e, Gerçi yine vakıfız bizde böyle söyleyebilirim kültür politika hmm. oluştururken demişsiniz e, etkinliklerin kanıtlanabilir ekonomik etkisiyle birlikte sosyal faydası da gözden geçirmeli diyorsunuz ben buna bir kere daha vurgu e, yapmak istiyorum bu söyleşi içerisinde her ne Hı. kadar raporun ilk bölümünden bahsederken siz e, değinmiş olsanız da e, buna biraz vurgulamak isterim aslında kültür ve sanatın gücü ve işte ve özellikle COVID-19 pandemisine bağlı yaşadığımız çok katmanlı e, krizde bunu ne kadar vurgulasak e, azdır diye düşünüyorum Özcema. E, e, çok teşekkürler bunu hatırlattığınız için kesinlikle yani hem birey üzerindeki dönüştürücü ve o iyileştirici gücü. Hem de buradan yola çıkarak aslında içinde bulunduğumuz topluluğun, topluluğun içinde işte kültürel ifadelerin çeşitliliğine olan katkısı, bir arada olmanın gücüne olan katkısı açısından tabii ki çok önemli, öncelikli bir konu. İşte sanat eğitimini erken yaşlardan itibaren... Sanat eğitimini teşvik ettiğiniz zaman aslında çocuk gözümüzle görüyoruz işte çocuktaki 0 ila 3 yaş arasındaki dönüşüm hayatının geri kalanına da yansıyor. Bizim işte son kültür politikaları raporumuz sanatla büyümenin kişisel gelişim üzerindeki etkisini anlatıyordu. Biz bütün kültür politikaları yayınlarımızda aslında hep buna vurgu yapıyoruz. Önce bizden başlıyor ve... E, gözümüzü açtığımız andan itibaren aslında e, hayat tecrübemize dair bize çok önemli bir şey katıyor. Bu artık yatsınamaz bir gerçek. Aynı bilim gibi e, sanatın da rolü e, eğitim sürecinde geri kalan hayatımızın tamamında çok önemli. Bunu e, önemli. Ama bunun hep altını çizmekte de fayda var. Dolayısıyla da hep her konu yani her raporda farklı bir konuyu da ele alsak bunu vurguluyoruz. Evet ekonomik etkisi de önemli. Kentleri canlandırıyor, bir dinamizm katıyor vesaire filan. Ama bundan önce önce bizdeki kişisel e, gelişimimizde duygu dünyamıza kattığı şeyleri bir hatırlatmakta fayda olduğunu hep düşünüyorum. Ee, buradan yola çıkarak da toplumsal e, etkisi yani örneğin e, önümüzdeki dönemlerde e, belki yine daha detaylı konuşuruz e, kültür sanat dünyasının da hedeflerini amaçlarını yeniden sorgulayacağı bir dönem olabilir e, iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için kültür ve sanatın gücü mesela nasıl değerlendirilebilir. E, i̇letişim gücü veya e, bu işte e, iyi olma haline etki eden gücü nasıl değerlendirilebilir? Bütün bu konuları da içine alacak şekilde e, düşünmek lazım. Kültür ve sanat dediğimiz şey tabii ki eğlenceyle ilişkilenebilir ama sadece eğlenceden ibaret de değil. E, daha e, ayrılamaz eğitim alanının veya işte geri kalan bütün toplumsal alanların temel bir bileşeni olduğu gerçeğini hatırlamak ve hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bizim de 4 Mayıs tarihinde dün başlattığımız 51. yayın dönemiyle birlikte bu süreçte de sadece temas etmekle yetindiğimiz pek çok konuya önümüzdeki 6 ay boyunca daha yakından bakacağımız bir özel programımızla başladı. Dün ilk bölüm yayınlandı hatta kültür sektörü programı. Fundalena haftada bir aslında kültür sektörü başlıyla. Kültür endüstrilerinin bugün güncel problemlerine temas edecek. Onun da heyecanı içindeyiz. Belli ki bu sorular çok can alıcı sorular. Pandemi sırasında kültür sanatın birleştirici gücü ve alın ihtiyaçları başlıyor da çok isabetli bir şekilde zaten zamanın ruhunu yakalıyor. Özlem Hanım çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben şimdi, şimdilik bir nokta koymak istiyorum bu söyleşiye. Çok teşekkür ederim Funda Lena'nın da yola açık olsun. Konuşacağımız çok şey var. Yeter ki kültür ve sanat diğer bütün alanlarla beraber yerini bulsun. E, karar sürecinde, tartışma sürecinde tali bir konu gibi görünmesin. Sürdürülebilirlik konusunda, iklim krizi ve değişikliği konusunda e, söyleyecek sözü olsun kültür sanat insanlarının da yani yer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek tam da bu alanı açmak için zaten yeniğimiz sürüyor e, devamda edeceğiz tabii ki bunun takibinde açık radyonda zaten var olan Birisi evet. bu. Ee, evet, evet Aydınlık İkamet ve Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü bu akşam açıklar gidecek. Konumuzda.